Kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir Merhabalar ben Şenay Aydemir Kadraj'da imdan birlikteyiz ee, Bu hafta yine sinema üzerine Sohbetimizi devam edileceğiz İlk bölümde vizyona giren Hastanın filmlerine kısaca bir değiniriz. İkinci bölümde de devam eden film ile ilgili konuşup gelecek hastanın önüne çıkan bazı filmlerine üzerine e, konuşmakta yarar var diye düşünüyorum. E, başlamadan önce e, bir e, bilgiyi paylaşmak istiyorum. E, bu biliyorsunuz emek sineması ile ilgili inşaat süreci başladı. Geçtiğimiz pazar akşamı emek sinemasına sahip Çıkmak yine sinemanın önündeydik ve e, içeriye e, bazı arkadaşlarımız e, emekselerler, sinemaselerler bir kısmı içeriye girme fırsatı buldu. Sinema e, e, birhane halde ama kurtarılamayacak durumda değil diye e, bizimle de bu bilgileri paylaştılar. E, emek sinemasına sahip çıkmakla bu inşaatı, bu kaplayamı durdurmak için pazar günü saat 4'te e, Taksim Zanvar yurağında bir kere daha buluşacağız. E, E, oradan emek evet sinemasına gidip e, film izleyeceğiz. E, şenlikli bir e, e, eylem olacak büyük ihtimalle. E, o gün orada olan kendimize karşı, sinemaya karşı, tarihe karşı e, kendini sorumlu hisseden herkesi <gülüyor> bekliyoruz saat 4'te. Taksim Tramvay Burana. E, buradan e, haftanın filmlerini geçersek tabii ki bu haftanın en öne çıkan yapımı Brian De Palma imzalı Öldüren Tutku. Ee, Brian de Palmer o çok iyi bildiği sen hikayelerin hikayelerini e, yani, suç antikalarını e, bir kez daha e, gündeme alıyor filmin şöyle ilginç bir özelliği de var. aslında 2010 tarihli öldüren e, 2010, pardon, Alan 2010 tarihli 2010 tarihli Krem D'Amor yani e, aşk suçu filminin Amerikan versiyonu gibi yani e, Bu da ilginç bir tartışmayı beraberinde bitirebilir. Artık e, Hollywood, e, yeni, Hollywood filmlerin Hollywood sonlarının çekimdesi arasındaki mesafe giderek almış durumda. Ben <gülüyor> Alan Kornel'un filmini 2011 e, film festivalinde, film ekibinde görme fırsatı bulmuştum. E, Brian de Palma'nınki bir yıl sonra yine fırsatı buldum. Dolayısıyla böyle iki film arasında birbirine aynısı olan iki film arasındaki mesafe iyice kapanmış durumda. Ama Brian de Palma Tabii filmin hikayesinde kuruluşunda bazı değişiklikler yapmış. Hanukarli'nin filminde e, katil çok daha erken e, ortaya çıkıyordu. Burada finale doğru saklamış ve e, bazı karakterlerde küçük değişiklikler yapmış. Film baştan sona temposunu e, götürmeyi başarıyor. E, hastanın iyi bir seçeneği olabilir eğer film festivali gibi bir gündeminiz yoksa. Ee, ya da film festivalinin oynadığı salonlara e, uzaksanız bir festival havası yapmak istiyorsanız Alman'ın öldüren tutkusu iyi seçenek olabilir. Ee, haftanın çekici bir başka yapımı ee, genç öğretmen e, Jonathan Lane imzalı, imzalı e, Sıcak Kalklar kendisini e, geçen yıl giren 50-50 filminden de tanıyoruz. Orada kanser meselesi üzerine çok e, mesafeli olduğu e, meseleyi ilk otargısını çekmişti. Bu tez bir zombi hikayesiyle karşımızda. E, karakterimiz e, ve e, bir zombidir ama e, konuş konuşamamaktadır. Hakkının içinden geçenleri öğreniriz Yani bir düşünmeye devam etmektedir. E, ve e, bir insan karakterle e, tanıştığında e, o Onunla Julie ile tanıştığında bir anda e, yeniden insan olma sürecine doğru evrilir. Film zombi türü içerisinde... çok böyle ayrıksı bir durmasa... yeni bir şey kalkmasa da kendini bir alan açmayı başarıyor. E, birincisi e, ilk defa birinin gözünden en azından benim izlediğim zombi filmleri... arasındaki severim bu türü ve bir zombinin gözünden hikayeyi tanık olmak açısından deneyimli. İkincisi e, film odağına koymasa da bir toplumsal eşitliği de getiriyor. Yani. E, duygusuzlaşma, duyarsızlaşma bir, bir tür bugünün e, tüketim ve dijital toplumun ürünü olan e, insanın e, zombileşmesine yönelik bir eleştiri de getiriyor. Ama buradaki bu iliştirdeki zayıflık tabii karşı tarafın yani hala insan olanlara e, olanlara özel anlamlar yüklemediği için bu ilişki biraz zayıf kalıyor. Bir de haftanın eğlenceli seviyeliklerinden bir tanesi. E, sıcak kalpler e, tavsiye edilebilir. E, Son diğer filmlerine böyle de hızlıca e, bakabiliriz. Beş filmimiz daha var. Bunlar bir tanesi karakteri, Kraliçesi. Küçük bir kızın e, kötü kalpli yani kraliçeye karşı yürüttüğü mücadeleyi anlatan animasyon. E, çocuklarla gitmek için e, ideal bir film. E, bir tanesi e, Aşk. Şimdi e, ölümcül bir hastalığa yakalanan 17 yaşındaki TESA hayatının her anını kullanmaya karar verir ve kendisine olma maddelik bir liste yapar. Ee, eğlenceli bir film. Ee, Dakota Finning var biliyorsunuz artık çocuk oyuncu olmaktan çıkıp genç oyuncu statüsüne girdi. Ee, haftanın yerli filmi ise Elgin. Ee, bildiğiniz gibi Hasan Karadır daha bu tür konuları daha önce de ee, kendisini Türklerin cinlerden korktuğuna dair e, genel bir yargı var galiba ki bu e, cin meselesi, sık sık filmlere konu oluyor e, bu kez de e, cin teması üzerinden e, bu filmi bana fırsatımız olmadı basınca filmin bir korku e, var e, yabancı, yabancı korkusu ise ilk filmini izleyenler bileceklerdir koleksiyoncu serisinin ikinci filmi e, vizyona girdi Marcus Toussaint yönetiyor filmini. Bu e, filmin aslında korku olduğunu da çok söylemek zor. Biraz fresh e, e, e, film yani kanının gövdeyi götürdüğü izlenmesi zor filmlerden bir tanesi. E, açıkçası benim çok e, takip ettiğim bir tür değil ama böyle perdeye e, kansı içeren filmleri sağlayamıyorum. Olabilir. Ben Diğer filmin ise haftanın sürprizlerinden beri olarak kabul edilir. Opera yönetmeni Rufus Norris'in ilk filmi Koşulsuz Sevgi Broken diye e, Kandı. Eleştirmenler Haftası bölümünde açılır şimdiden zamanda. E, film 11 yaşında Zeki ve havalı bir kız olan Sunkun hikayesini anlatıyor. Sunkun e, e, şeker hastası. E, işte, e, komşuları yaz saatinde komşuları Bay Oswald e, Tüm başına gelen ne düzen Tüm e, e, çocukluk ve masumiyetinin kırılma anlarına tanıklık ediyoruz. İngiliz orta sınıfı üzerine etkileyici bir çalışma diyebiliriz. Filmin başrolünde T-Mont'un olduğunda hatırlatalım. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra İstanbul Film Festivali'ne. İyi bakarız. Acı ve keder, bir günde hepsi geçer Hayat dudaklardan ney, yaşamak ne güzel şey Kıtrini dini hiç kırma, baş dersen aldırma Hayat dudaklardan ney, eğlen oyna durma Hey, yaşamak ne güzel şey Jutro olur bir jutro Tanrı böyle istemiş jest jutro, jutro jest jutro, bu yana jutro, jutro Hayat jutro, jutro jest jutro, jutro jest jutro, jutro jest jutro, Lay lay lay Lay jest lay lay, lay, lay, lay, lay, lay. Czubek eder, Bir günde hepsi geçer Hayat dudaklarda Życie hey. Yaşamak ne güzel şey Ümidini hiç kırma boş Nie aldırma Hayat nie zepsujesz nadziei. oyna durma Hey yaşamak ne güzel şey hey. lay Lay lay lay Nie lay, lay, lay. Ee, bu bölümün film festivaline bakalım istiyorum ben, İstanbul film festivali e, bütün heyecanıyla devam ediyor, ee, ilk hafta geride kaldı, ilk haftanın e, dikkat çekici birkaç yapımı vardı bunlardan bir tanesi Peter Greenaway e, filmin. E, Aklımı, e, aklıma oynatın şey, e, pardon e, bir tanesi Peter Gönem'in Gold Zeus ve Pelikan Kumpanyası e, bu e, izleyenlerin çok beğendiği filmlerden bir tanesi oldu e, diğer beğenilen filmlerden bir tanesi de e, Costa Gavras'ın Kapital'in e, çıkan yapımlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz Suudi Arabistan'dan ilk defa bir kadın yönetmen bir filmle karşımıza çıktı ve iyiydi Cide ve gerçekten beklentimi çok üzerinde bir film oldu bunu söyleyebiliriz dolayısıyla hani bu haftanın sürpriz keşfi benim kişisel kanaatim oydu gerçekten etkileyici bir filmdi bir diğer film yarım kalan şarkı ilk haftanın çıkan yasınlarından bir tanesiydi Ee, önümüzdeki günlerde ise e, yine e, sefer e, yarışma filmleri başlayacak. Yani ulusal uluslararası yarışma filmleri başlayacak. Dolayısıyla e, bu e, yarışma filmleri içerisinde öne çıkan filmler e, olacak. Türkiye Sineması'ndan e, Yozgat Blues... Bahmut Fazıl Gafşuk'un yönetmeninin yaptığı Özgat Buluz, e, merakla beklenen yapımlardan bir tanesi. Yine aynı şekilde e, Cemil Ağacıkdoğlu'nun yönettiği, özür dilerim. E, Uğur Celi'nin yönettiği Soğuk, Aslı Özge'nin Hayat Boyu ve tabii ki Onur Ünlü'nün e, Sen Aydınlatırsın Gece'yi bu bölümün e, öne çıkan e, yerli yapımları bunlar önümüzdeki hafta galaları yapılacak. Önümüzdeki hafta yine e, yenilenmiş koptusuyla dijital koptusuyla resikalı yarın ...gösterilecek ki bunu e, sabırsızlıkla... ...beklemeye devam ediyoruz... Şu ...müzik haftanın e, önemli filmlerinden... ...bir tanesi olacak. Uluslararası e, yarışmada ise tabii işte... ...Kamül Kulödel... E, ...meraklı beklenen filmlerden bir tanesi... ...Ulalba... E, ...meraklı beklenen filmlerden bir tanesi... E, ...yine aynı şekilde... ...Öğrenci... E, ...meraklı beklenen filmlerden bir tanesi... ...hala bu filmlere... ...bilet bulabilme şansınız var mı bilmiyorum... ...ama e, bence... ...denemeye değer... ...yani daha da bunlar... E, ...bekleniyorlar bu filmler... E, ...aynı şekilde son konser... E, ...görebildiğimiz kadarıyla... ...bu festivalin önemli filmlerinden... ...bir tanesi olacak... E, ...festival önümüzdeki hafta da... ...devam edecek... E, ...daha e, 9-10 günü var... E, ...herkes şimdi film vardır... ...film festivalinde mutlaka... E, ...gidin görün izleyin... ...ve son olarak tekrar hatırlatmak istiyorum... Emek sinemasının için saat de pazar günü e, Taksim Tramvay'da bir kez daha buluşuyoruz. Herkese öyle bekliyoruz. Teşekkürler. İyi haftalar. ge son mera sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendime uğracım yollara kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm elimi tut düşman olma Ne olur parça parça Olmasın içimiz Otul, Mano ma, nie olur parça parça on ma